Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhabalar. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programımız başlıyor. Bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz ve konuklarımız hep hayatın içinden, su kentlerimizin sokaklarından, yaşamın tam ortasından konuklar ve kendi hayat öykülerini, Hayat öykülerini yaşayan bizzat kahramanlardan dinliyoruz Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var bizlerle birlikte olacak program boyunca Ve kendisinin yaşam öyküsünü dinleyeceğiz Sevgili İsmail Ulukay'a konuğumuz İsmail Bey hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk efendim İyi akşamlar diliyorum Çok teşekkür ederiz nasılsınız iyi misiniz? E, teşekkür, ben teşekkür ediyorum duacıyım size inşallah Çok teşekkürler sağ olun Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır İsmail Ulukaya kim acaba diye. İsmail Ulukaya kimdir desem nasıl tanınlarsınız kendinizi? Efendim ben e, Safranbolu e, 1943 doğumlu İsaakı Mahallesi Utku Sokak 31 numarada e, 1919'du e, Fatma Ulukaya 1921 doğumlu e, Fehmi e, babam ve annemin çocuğu, çocuğu oluyorum. Evet, Safranbolu'dan konuğumuz İsmail Bey ve Safranbolu'da aslında e, tarihe tanıklık etmiş çok önemli bir yapının. Safranbolu Saat Kulesi'nin 53 yıldır bakımını üstlenen, 53 yıldır aslında o Saat Kulesi'ne dostluk eden çok özel bir insan ve istedik ki programımızda yaşam öyküsüyle beraber İsmail amcamızı dinleyelim. E, İsmail amcamız bize kendi yaşam öyküsünü paylaşsın istedik, o yüzden konuk ettik kendisini. Peki... Ee, İsmail Bey e, baktığınızda yaşam öykünüze nerede, nasıl başladı? Neler yaptınız? Nasıl ee, bir çocukluk geçirdiniz? Efendim, Anlatır mısınız bize biraz? Neler tabii çocukluğumuz ülke durumlar, savaşlardan çıkmış dönemlerimizde. E, halk olarak, ülke olarak öyle dönemler oluyor. E, evet. O bakımdan çocukluğumuz bizim döneminde dedeler, anneanneler, babaanneler, e, teyzeler diye bir, bir evde kalan kişilerdi. Dönem öyleydi yani. Evet. Ee, o nedenle 1950'lere kadar e, geldikten sonra e, 1950'den ilkokula başladık. Misalkı Milli Mahallesi e, olan Ve o zamanki şimdi Barış Mahallesi olan e, okulda 3'e kadar okuldu bu dönemlerde. E, e, o yüzdenlerimiz eğitim yerine uzak olmasından bu dönemlerde Öğretmen e, eksikliği, yani ismi öğrenmeden diğeri geliyor, diğeri geliyor. E, eğitim yapmak istiyorsunuz, ya Karsamonu'ya, ya Bolu'ya ya daha, daha uzaklara gidiyorsunuz. E, şimdiki gibi yatılı yerler falan yok. Büyüklerimiz oralarda efendim size bir kâh ev bulacak, memnun yapacak. E, o nedenle dönenler öyle olmasından öğretmen e, sıkıntısı da vardı. İşte en sonunda, yani biz üçe kadar e, Sakı Milli Mahallesi'ndeki o okulda okuduktan sonra e, diğer okullara gitmek için de Gümüş Okulu, Kale Alt Okulu, Bağlı Okulu diyerekten de e, bayağı uzaklığı olan e, kısımları kendiniz ayrım yapıyorsunuz. Evet. Ben kendime göre de Bağlı İyilik seçtim ve 4 t o dönemlerde orada okudum. Yani ilkokulun için bir okulda daha sonraki 4. 5. sınıfı başka bir okulda okudunuz. Çünkü o dönemde e, okullar çok yakın değildi. Okula gidebilmek aynen. için uzun mesafeleri aynen. yürümek durumundaydınız. Taşıt vasıta şimdiki gibi taşımalı eğitim de yoktu. Ve y öğretmen sayısı azdı. Evet. Öğretmen değişiyordu evet. sık sık. Siz bütün bu zor koşullarda ama ilkokulu bitirmeyi başardınız. Peki ilkokuldan mezun ama oldunuz. Aynen, evet. Evet. İlkokuldan mezun olduktan sonra ne yaptınız? Mezun olduktan sonra bizim dönemlerimizde orta ortakla gidiyorsunuz fakat lise zaten o yıllarda Karabük'te 1950'lerde Karabük'te orada da çok ender gidiyorsunuz orta önce bir tırnak içinde bizim seçimimiz ne oluyor? meslekler oluyor dönem öyleydi yani o dönemlerde o bakımdan ben mesleği seçtim hangi mesleği seçtiniz? eski çarşı dediğim kısımda tabi o dönemlerde Safranbolumuz Geniş bir de Bartın limanı yakılmasıyla ticaretten geçin. Bir ipek yoludayız. kalkan vatandaşlarımız da Karsamoğlu, Safranbolu ve bol İstanbul'a kadar giden de büyük bir pazar Safranbolu üzerinden. Evet. O nedenle eski çarşıların kısmında da iş yerleri var. Tabii oturduğumuz yere bir yürüle 20 dakika kadar sürüyor. Orada da kendime göre baş yine görüşüm olaraktan değildi de yine çevremiz vasıtasıyla e, sayacılığı seçtim ben. E, o konuda orada e, meslek bakımından sayacılığa başladım. Peki ilkokulu bitirdiniz. Evinizde 20 dakika yürüme mesafesinde eski çarşıda artık dediniz Aynen, ki ortaokula evet, gitmek evet. zordu. Siz de mesleği seçmiştiniz ve sayacı oldunuz. Sayacı ne demektir? Hayır. Bilmeyen dinleyicilerimiz varsa. Efendim, şimdi, tabii ki bizim dönenlerimizde mesleklerin türleri var. Kunduracı, mesci, yemenici, tellici bunlar türler oluyor. Ama bu saydıklarımda yüz kısmını yapan sayıcıdır. Yani, yani ayakkabıların yüz kısmını, kısmını yapan. kalıyoruz. Evet. Ayakkabıların çünkü yüz kısmını yapan kişisiniz. Kullarıcılıklarınızda ayağınızı çiziyor ve bir hafta sonra almayabiliyorsunuz. Çünkü elle yapıldığı için o organik malzemeler, bizim malzemelerimizi köşede kullanıyoruz mesela tabanlarda. Yüzükü deri oluyordu. Ama siz... Sipariş verdiğiniz o kundurcu olsun, tercihçi yerine içilmez şey, şey sayacı sayacı yaptırır yüzlerini siz modellik sayacı yüzünü yapar, bir hafta içinde de ustası, kalkın içine onlar da müşterisinin alt tabanını yapar, tersini eder. Peki. O nedenle biz mesleğin zevki yeri de biraz zor tarafındır model olduğu için. Zor tarafında. Yani aslında ayakkabıcılığın evet. sayacılık dediğimiz ayakkabının yüz tarafını yapan zor tarafındaydınız. Kaç sene evet. sayacılık yaptınız ilkokuldan sonra? Ve bizim okula giderdiği 5 seneydi. 5 sene. 5 evet. senenin sonunda evet. peki yani çıraklık bir bitti bir mi? Allah'ım öyle sınav bir şey de etti. Onun yanında işe başladık. Yani öğrenci olaraktan meslek öğrencisi. E, tabii ki bir sene bir defa orada su dolduruyorsunuz. temizlik yapısınız dükkanın. E, diğer eşrafları tanıyorsunuz. E, bu beş sene içinde de aşama aşama yani ilkokulu bitirir gibi e, dönemlerden geçtikten sonra o beş sene bitirdikten sonra biz e, tabii ki bir veren görüyorsunuz zaten ustamız tarafından. Ne yapıyor o dönemlerde? Niye ustaları e, to toplayarak tam bizim Eskiden lonca olup ama oyun olmayan, sohbet yeri olan e, şey e, hemlesi, Karansa Çarşısı olsun, Kuzerli olsun, Dönücüsü olsun, e, şey var orada, e, çayhaneleri var. E, orada ne yapıyorsunuz? İşte sizin duanız yapacak. Yani oraya Kalfa duvar dediğimiz, Şiraklı'dan çıkıyorsun ama e, orada toplantı yaptıktan sonra ustalar tarafından sizin şey yaptığın iş şöyle bir elde dolaşırlar yaptığım işi. Evet. Ve evladım e, sen artık ustanın yanında kalp olarak yani çalış. Çünkü e, istenilen işi bir e, yapmışsınız oluyor. İsmail Bey, e, de, de, şimdi... Dedi, o yıllarda o yapılıyor tabii ki. Evet. evet o yıllarda 5 yani. sene çıraklık yapıyorsunuz. Bahsettiğiniz gibi ilk senesinde, çıraklığın ilk yıllarında aslında elinize hiç iş verilmiyor. O dönemde temizliğe bakıyorsunuz, getir götür işlerini evet. yapıyorsunuz. 5 seneyi tamamladıktan sonra her mesleğin dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Çayhaneleri var ve orada ustalar ee, esnaflar o işin erbapları toplanıyorlar Tabii ve ki, sizin yaptığınız evet, evet, işler tek tek yani tek evet. tek elden evet. elden ele dolaşarak bütün o ustalar yaptığınız Hı -hı. işe bakıyor ve sonra karar veriyorlar. Diyorlar ki evet siz artık kalfa olmuşsunuz. Anadolu'daki bir aslında localık gene loca geleneği e, hep geçmişte Evet, evet, evet geçmişte evet. var olan o işte meslek de e, çekirdekten yetiştirmenin e, o usta çırak ilişkisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Peki siz sonra... Ö, yaşamış oldunuz dediniz. Evet. Bunu... evet. Birebir yaşadınız, sonra da kalfa oldunuz ve, e... ve ne? Ben askere gidecek kadar ustamın yanında çalıştım. Ustunuzun yanında kalfa kalf çalıştım. de e, asker oldum. Evet. E, bizim dönemimizde 24 aydı. 4 işte askerdim ben ama 24 aydı. Evet. E, fakat e, bir ay temel eğitim, iki, temel eğitim on iki ay oluyor, ilk SAS oluyor dönem dönem oralarında. Fakat ben ilk, ilk bir ayında e, ki eğitimde Çavuş Kurusu'na ayrıldım. Ve oraya da e, ama o eğitim yeri olduğu için orası ayrı oluyor. Fakat evet. e, Helo Luku Tübenli'den Sivaslıydım ben. Oradan da pantanlarımız geliyor. Ee, o hacim diliyle. Orada meslekler, yani terhis olmuş veyahut da e, terlis olacağı yerine dolacak esnaflar e, gerekmiş. O bizim Çavuş Kursu'na diye ayrıldığımız grubun içinden de e, terzi, berberden bütün yorgancı, bütün meslekler olanlar olabiliyor. Evet. Siz hangi yani, mesleği hayatım, yöneldiniz? Ben sayacıyım değil de benim isimim bunun içine alın Ve benim ismi aldılar. Birkaç gün sonra beni temel eğitimden oradan dediğimiz kısma iş yerine geçtik. Evet. O bakımdan Böylece... zaten beni rahmetli ustamız evladım yaptığın iş bana öğrendi. Kendine kolunu bir birizlik takıyorsun demişti. Hiç onu. Görüyorsunuz yani askere gittiğimizde bile, bile Sanki e, sivillikteymiş gibi mesleğiniz. mesleğimizi icra ettik orada e, 24 ay. Evet mesleğiniz size askerlikte de yardımcı oldu ve askerlik Aynen, boyunca da oldu. aslında mesleğinizi evet. yaptınız. Peki birazcık daha hızlanalım istiyorum. Askerden döndünüz, askerden döndükten sonra ne işler yaptınız, ne yaptınız, askerden nasıl oldu da yolunuz bu saat kulesiyle kesişti? E, 65'lerde bir 60 istirahlarından sonra duraklama olduğu için. Demir içerik fazlası var. E, oraya iş alıyorlar. O bakımdan ben de bir şansımı bir diyerek ben de işe e, katıldım. E, işe girmek için. Fakat e, 5 sene bir duraklama olduğu için orada yemekhanede bir iş şeyi vardı. Oraların yeri vardı. Ben ilk defa gittim. E, fakat o e, şey 5 sene duraklamada bir sürü kişi olmuşuz. Orası bizi almadı. O dönemlerde bazı sorunlar oldu. Ne gibi? Mensup çocuklusun dediler bana. Anlayamadım soruyu. Babam yani burada çalıştı mı yakınlıyız? Hayır dedim. Öncelik tanıyor diyerekten. Öyle bir şeyle karşılaştım. Bir daha da gitmedim artık. Evet. Mesleğime döndüm. Mesleğinize Mesleğiniz, döndünüz. Mesleğinize efendim? döndükten sonra e, nasıl oldu da saat kulesiyle yolunuz kesişti? Şimdi ben e, tabii ki ben dönüşümde e, ustam benim esas yetiştiğim ustam e, Karabike Tükkeda'yı şişten oradıyken e, onun yanında diye de Rıfat çok ustamın sayacı olan ustamın yanında e, sayacı hatta mesleğe atıldım oradan. Brancı. Zaten onu da severekten aldı yanına. E, ama o saat e, tamir eden döküş tamir eden, aile baştan yapan, güzel yemek de yapan ürünlü bir ustamızdı ülkemizin en yaşlı saat olan 1797 tarihli saat kulesinde bakan ustamız diyor. E, tabii ben yanında bulunduğum için e, tabii yokuşu da var, mesafesi de var. Ben oraya e, gidip gelirken de getirdi ve o saati bana öğretti. Siz ustanızın Aynen, yanında sayacı olarak e, başladığınız e, ustanızın yanında efendim? aslında saat kulesine gidip gelirken ustanızla beraber saat kulesine gidip gelirken e, o Aynen. saat kulesiyle artık aşina olmaya başladınız. Ve bir yandan da aslında ben, saat kulesini öğrenmeye ben, başladınız. Okurmasıydı vesairesiydi. Bana şey yaptı öğretti. 109 çalışıyor. Evet. E, bizim saatimiz ülkemizin en yarısı ve çıkılabilen saat olduğu için de e, Safranbolu'muzda. Çukur'da ve yüksekte olmasından seçilir saat. Bir saati sahibi izletmeyen paşamız 3. senel döneminde bir tanesi. Evet. Safranboluları da sizlere bir saat edileceğim. Evinize vericiye diye ettim. 1797'de Kale dediğimiz alanda saat kulesini binasını yaptırıyor. Saati oraya koyuyor. ve e, Tabii ki bizim saatimiz seçili olduğu için vuruşunu yapıyor ama Zaman içinde halkta her herkese bir saat dediği için saat mektar durumuna gelmişler. Ama tabii ki öyle bir şey de için, dönüş olmadığı için toplamış işte bazı o zamanki büyüklerimiz İzlek Paşa'mıza siz bize bir saat hediye diyeceksiniz diyerekten bir e, sözünüz olmuşsun. Her yarım saatte vuruş yapıyor. Buçuklarda bir defa insanlarda 1 2 3 5 12 ise vuruş yapıyor. Evet. O bakımdan evinizde ve cebimde sesiyle saat oluyor. Peki siz ustanızla zaman, beraber aa, İsmail Bey yani, İsmail Bey'e saati Evet. Siz şimdi evet. ustanızla beraber siz ustanızla beraber saat kulesine gidip geldikçe saate saati artık tanıdınız ve ona bakım yapmaya başladınız. Sonra evet. peki ustanız size nasıl devretti artık saat kulesini? Şimdi şöyle oldu. Ben 65'lerde Asya'ya geldikten sonra hiç evlenmeyi e, düşünmüyordum. O dönemlerde e, akrabalarımızdan e, önderlik yaparaktan, bir asıl bu çöp şatarlık yapan bayanlar oluyor tabii ki. E, benim yakınım olan e, bir e, komşum e, önderlik yapıyor, benim evlenmem için bir düzen tutuyorlar. Evet Ama ben şimdi diyorum ki ya ben şimdi çalışıyorum ama kendime düzen tutarım ileride falan geleceğe bırakıyordum. Ve o İfat Ustama'da beraber ustamızla konu edildiği için o evlenmeye razı oldu. Bu ortaklığı devam ettirir dedi bana. Evet. Yani 45 6, 6 dönemlerinde çalışıyoruz ama fakat şimdi o Ustamız saat saat için şey, sayacıdır mı şimdi saat tamı yapıyor, tamı yapıyor yani ayrı işleri var. Ben bu durumu gördüğüm için fadıslar e, dedim. Bakı siz sayacıdır mı şimdi? Ayrı e, Şeyimiz var. E, Başka işlerimiz var. var. O için ben bu ortaklığı dedim. E, kendimce doğru görmüyorum dedim. E, olsun dedi. olsun dedi. E, ama ben gene düşündüm dedim. Öyle yaptım artık. Düşündükten sonra yine kendimce bir haksızlık gördüm. O da bana dedi ki sen o zaman kullandığın bir sayı Yani bu terzi makinesi olduğu gibi. Evet. Geriye dikende sayma makinesi oluyor. Onu bana verdi. Ben onu o zamanla fiyatlarına göre bir bilim koyduk. Ayrıca dükkanı açtım. Ayrıldık. Yani Rahatılığıyla tabii ki. ...kendi işinizi kurdunuz, ayrıldınız. ayrıldınız. Herkes ben... kendine göre iş sahibi oldu, evet. Evet, evet. herkes kendi işine yapar oldu. Siz de ustanızdan ayrılınca aslında saatin bakımını üstlenmiş oldunuz. Ama Peki... anahtarı verdi, artık sen buna devam et diyerekten... ...ben artık onun yerini orada almış oldum. Evet, ustanızdan almış oldunuz. Peki tam 53 evet. sene Safranbolu'daki Saat Kulesi'ne... Yarenlik etmek, yol arkadaşlığı etmek, ona bakmak, bakımını üstlenmek. Ee, evet. Saat Kulesi'ne e, herhalde en uzun soluklu dostu sizsiniz. Nasıl bir duygu, neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor bir gününüz? Birazcık ben, bahseder misiniz? Şimdi, bak, ne güzel yerine geldiniz. Çünkü ben dedem de binçilik seçeneğinde olup da 16 savaşlarda bulunan Arabistan'a kadar giden de bir olduğu için. Evet. E, o dönemler yani can güvenliği yok, yiyecek yok, yani güvenliği yok. Onları ben şöyle sinema şehrin gibi gözümünden geçiriyorum. O emaneti de bize bırakanları aydan düşünüyorum. Zaten araştırma yaptım ben. Ee, sadece zamanda bakanlar Nur Usta, Hakkı Usta, Rıfat Usta benimle beraber dört kişide kaldık şu anda. Yani Rıfat Usta e, üçüncüye geliyor. 4.ye ben geliyorum. Evet. Ama o yüzyı bu yana. Şöyle canlandırmak gerekiyor. Ee, o bakımdan benim oradaki görüşüm bu emaneti e, kendi saatmiş falan düşünmem o emanet olduğu için e, takip ediyorum bakımıydı vesairesi de e, 221 bir saat şu anda ve çıkılabilen saat, saat ülkemizde 100 tane saat kresi var esasında ama bilin ki en yaşlısı ve çıkılabilen de olduğu için 2007 itibariyle turizm açıyoruz şu anda evet. Bizim, yanı başımıza 24 gram yatış yandı 2007 mize oldu. Misafirlerimiz oraya dolaşıyor. Cezaevimiz 19 yıldır kapalıydı. Tayfun Talipoğlu oldu. Su ağırı oldu. Oraya dolaşıyor aynı maktada. Saat kulesini dolaştırıyoruz. Bu şekilde de e, misafirlerimizde e, haftanın 6 günü açık bulunuyor saatimiz. Yani aslında Türkiye'nin en eski saati saat kulesi. Ve, Ve çıkılabilen aslında saat kulesi. Evet. Ee, evet. Uzun yıllar sonra turizma açılmış bugün e, beraberindeki bir kompleksle beraber insanların gelip e, ziyaret edebileceği e, saat kulesini ziyaret evet. edip sizinle de tanışabileceği bir kültür merkezine dönüşmüş halde ve siz de onun 53 yıllık tanığısınız. Ee, ve evet. bunu bir emanet olarak geçmiş nesillerden e, öyle. Aynen, aynen. daha önceki aynen. kuşaklardan aynen. size aktarılmış ve sizden de daha sonraki kuşaklara aktarılacak bir emanet olarak görüyorsunuz. Ve o emanetin sorumluluğunu aynen. taşıyarak bunu bu işi yapıyorsunuz tam 53 yıldır. Aynen. Peki siz yanınızda bu işi emanet edecek birilerini yetiştiriyor musunuz? E, ben hiç herkese yetiştiremedim. Çünkü biliyorsunuz artık eğitim edenler verildiği için. 20 evet. e, yaşını geçmiş e, şu ana artık torunlarımı diyemem yaşıma göre. E, meslekler bir şekilde maalesef bize e, koyduk biz onları demircisi kalajisi birer dükkan yaptık çarlandıma yaptık. E, biliyorsunuz e, senede bir defa ahilik kutlaması oluyor neredekenin bir kiri oluyor. Evet. Yanadağ çırak olmadı halde bunlar biz e, bir şey gibi tiyatro gibi işte nazare olarak canlandırma yapıyoruz. Yani böyle bir zamana geldik günümüzde maalesef. Anlıyorum. Ee, peki evet. sizinle gelip tanışanlar, sizi merak edenler oluyor mu etrafınızda? ilginç anlarınız da olmuştur. E, çok dünyalı bizim. Yani halkımız biz denerse bir, bir anda aile oluruz yani. Bak sizin sohbet etmem benim. Ben ya sizin bulunduğunuz yer diyeyim veya siz benim yanımdasınız. Bu bakımdan Dedim oraya bir görseniz, e, turlar geldi, 40 kişi alıyoruz yani bir saat içerisinde yeri var yani turlar geldiğinde et beri bitirilir, ücret gelenlerin dışında turlar alıyoruz. Yani ama ben şimdi onun özet olaraktan bir broşürümüz olduğu halde anlatmamız gerekiyor yani. E, onu ben yapıyorum niye? O dönemlerin yaşarcasını buluyor yani bunu ağırlığıydı, işte kurmasıydı, bakım yiydi, e, ve. Saframol'da e, bulunduğu yüksek olduğu için kısaca bir özetle geçiyorum Safranbolu'yu. Evet. Onu şimdi e, saatin dışında ki durumları Safranbolu'nun şöyle bir özet anladığı gibi. Bunlar da o dönemleri yaşarcasına size anlatmanızda e, bir katılım oluyor yani ben yani şimdi oradaki biri yormuyor evet. ama o misafirlerin o şimdi o dayanışmalarıyla da birbirimize. Yurt dışından gelenler de, böyle. yani bugün Avustralya 22 saat, 3 saat ülkeleri geliyor, Safranman'a geliyor. En fazla nüksü sahip olan Çin veya diğerleri. Ben bakıyorum, halk arası soru görmüyorum yani. Evet. Peki Farklı. İsmail Bey, e, bugün evet. kaç yaşındasınız? Şu an ben işte 43 doğumlu olmamda 75 yaşındayım. 75 Ama, yaşındasınız. E, Annem 1919'da olan 38'e evleniyor evet. fakat biz 39-45 savaşında e, geç yazılıyorsunuz nüfusa halde, Evet nüfusa. ama normal durumunda da babam 41'e açıyor olmuş 45'te gelmiş onun için biraz geride gözükmem gerekiyor ama şimdiki resimlerden 43'te gözüküyorum. Evet 75 evet. yaşındasınız ve e, bugün hala 75 yaşında mesleğinizin başındasınız işinizi yapıyorsunuz, de, yapıyorsunuz de, ve de, bırakmıyorsunuz de. ve size bırakılan bu emanete sahip çıkıyorsunuz. İyi ki varsınız demek istiyorum ben size. Çok teşekkür ediyorum. Yaşam Biz, öykünüzü bizle paylaştığınız için e, böyle kolay bir işler değil. Dünyayı duyuyorsunuz. Çok teşekkür de. ediyoruz Sağ olun. Programımıza konuk olduğunuz. Evet, Artık sonuna geldik. Sağ olun programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Kendisen Meksika olmasın. Sağ Mesela olun. Pazartesi biçinde oluyor. Çok ee, teşekkür ediyoruz. Size de bekliyoruz inşallah. Çok sağ, sağ olun. Oraktan, tabii ki. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Rica Sizler de hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Zaten. Evet efendim. Kentin Gizli Öyküleri programında bugün e, programı sonunda duyduğumuz üzere Safranboğlu'dan bir konuğumuz vardı. 75 yaşında e, hayatının son 53 yılını bir saat kulesine e, adamış, saat kulesinin bakımını üstlenmiş. İsmail Ulukaya amcamız vardı ve kendisini yaşam öyküsünü dinledik. Kendisinden önceki kuşaklardan, bizden önceki kuşaklardan kendisine bir emanet olarak aldığı ve onun hala her gün bakımını yaptığı, onun bütün bakımlarını üstlendiği, bozulduğu zaman tamirini üstlendiği ve bir saat kulesini o kutsal emanet gibi alıp sonraki kuşaklara taşımak için mücadele veren kocaman yürekli güzel bir insandı programımızın konuğu ve kendisini yaşam öyküsünü hep beraber dinledik. Sizlerde benim de anlatmak istediğim öyküler var derseniz benim de anlatmak istediğim yaşam öyküm var programımıza konuk olmak istiyorum derseniz Instagram'dan ve Facebook üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kenti Gizli Öyküleri programı 15 günde bir. Çarşamba günleri 16.30'da ve 15 gün sonra yeni saatlerimiz 16:30'u gösterdiğinde tekrar bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.